Velhamdülillah ve salatu vesselamu rasulillah. Hava azıcık soğumaya başladı mı, donduk diyoruz. Yazı özlüyoruz. Yazın hava ısındı mı, terden sarı sıklam oldum. Bu nasıl bir hava? Nefes alamıyorum diyor. Şu kış nerede kaldı deyip soğuk havalara kaç ay kaldı hesaplamaya çalışıyoruz. Peki size şöyle desem, ben sadece yaz mevsimin istiyorum. Kışı istemiyorum. Hava hep ılık olsun, şu ayarda olsun. Buna ihtimalim var mı? Ha, bunu sadece evimde, eğer iş yerimde klima varsa o kumanda vasıtasıyla yapabilirim. Yani benim etkim odanın dışına tesir etmiyor. Onda bile faturaya eklenecek fazladan elektrik paralarını vesairesini hesap etmem lazım. Okuldaki derslerinizi lütfen düşünün biraz. Onca dersin arasında illaki sevmedikleriniz de vardı. Ama ben bu dersleri istemiyorum. Sadece bunlar bana sorulsun diyemediniz. Hayatta böyledir. Sadece bu hayatta misafirsiniz. Derler ya, beğenmiyorsan bu yemeği Yeme. Peki var mı başka bir yemeğin? Yok. Mecbursun. O zaman misafirliğimizi bileceğiz ve düzgüncene oturacağız sofraya. Kardeşlerim, dünyayı Allahu Teala yazıyla, kışıyla, acıyla, deresiyle, dağlarıyla, sıcağı ve soğuğuyla yarattı. Dünyayı sen, ben yapmadık. Kendimize göre, kendi istediğimiz gibi bir dünya elimizde değil. Yaratan Allah, yapan Allah, sonunda bozacak olan da Allah Celle Celaluhu. Bugün şeytanın insanlara en çok sordurduğu sorulardan bir tanesi işte tam burada devreye giriyor. Neden dünyada bu kadar zulüm var? Neden etrafta kötüler var? Neden herkes iyi değil? Ve Allah bu dünyada kötülüklere neden müsaade ediyor? Eğer kainattaki düzene dikkatlice bakarsanız, hiçbir düzensizliğin olmadığını görürsünüz. Galaksiler, rüzgar, insanın bedenindekiler, Binlerce örümcek çeşidi hasılı hasılı. Ancak insanlar işte kainatta yaratılan bunca hayırlı şeyleri kendi iradeleriyle şerre çevirdiklerinde sorun oluyor. Ne mesela? Ateş örneği verebiliriz. Ateşin yaratılmasında bir sorun var mı? Ancak bir insan gitti o ateşe yaklaştı biraz oynadı kurcaladı ne oldu ateş onun için zararlı oldu halbuki Allahu Teala ateşi insanlar ihtiyaçlarını görebilsinler diye yarattı sadece yaratılan beden değil ateş de Allahu Teala'nın yaratmadığı hiçbir şey yok dolayısıyla İnsan kendi iradesiyle eğer elini ateşe sokarsa artık şunu diyemez. Allahu Teala neden bu ateşi yarattı? Neden benim canım yandı? Allah neden buna müsaade etti? diyemez. Çünkü Allah sana bir akıl verdi, neyi nasıl kullanacağını öğretti. Bütün kanunlar Herkesin şu an bildiği kanunlar. Mesela şu an diyelim gece saatindeyiz, gündüz saatindeyiz. Efendim 12 saat sonra hava kararacak demeniz müneccimlik değildir. Gelecekten haber vermek değildir. Veya bulutlar var diyelim yaşadığınız yerde. Deseniz ki Allahu Teala izin verirse veya Allahu alem birazdan yağmur yağabilir dediğinizde bu gaybtan haber vermek değildir. Çünkü biliriz ki geceden sonra gündüz gelir, bulutlar yağmurun habercisidir. Mesela bir hastalığımız olduğunda, örneğin boğazımız yanmaya, yutkunma problemi yaşamaya başladık. Hemen anlarız ki benim boğazımda bir şey var. Neden boğazımız ağrıdığı zaman ayağımızdaki parmak uçlarında bir iltihap vardır diye düşünmüyoruz. Çünkü kainatta Allahu Teala'nın koyduğu kurallar aklımıza geliyor. Ama ya ben menfaat elde ederim bundan? Allah'ın istediği gibi yaşarsam ya da zarar görürüm. Mesela kadın ve erkek yaratılmış. Tek bir cins de yaratılmış olabilirdi. Kim ne diyecekti? Allahu Teala kadına erkeği erkeği kadına sevdirdim. Peki, meşru yollar yani, dine ters olmayan şeylerle, sen bunu yaptığın zaman, yani nikahlandığın zaman, bir zarar var mı? Dinen yok. Hatta, her muhabbetine, her tebessümüne, yaptığın her icraata, sevap alıyorsun. Sevap hanene, bir şeyler yazdırıyorsun. Ama sen, Hayır ben nikah vesaire uğraşamam zina ederim. Bunun adına zina demese de yapan kişi efendim. Nikahlı uğraşamam dese zina yolunu seçer. Bu kişi aradan biraz zaman geçtiği zaman Allahu Teala bana zina ettirdi haşa diyemez. Değerli kardeşim Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allahu Teala biz insanları kendisine ibadet edelim diye yaratmış. Ve bir uyarıda bulunmuş. Her cuma namazında da tekrarlanır ya. Kötülüklerden, fuhşiyattan, azgınlıktan uzak durmamızı emretmiş. Ve eğer buna uymazsanız şiddetli bir azap başınıza gelecek denmiş. Ve bu minvalde sadece Allahu Teala'nın sayısını bildiği yüz binden fazla olduğunu bildirdiği peygamberler gönderilmiş. Neden? Bizi uyarmaları, ikaz etmeleri için. Peki ne olmuş? Zamanında peygamberlerin o anlatmak istediklerini, davetini anlamamışlar. Keşke anlamamakla kalsalar. Bir de müdahale etmişler, düşmanlık etmişler. Bu davete inanan insanlara da Zulmetmişler, peygamberlerini öldürmüşler. Demek ki Allahu Teala'nın bu dünyada kötülüklere direkte olarak engel olmamasını böyle anlayacağız. İmtihan dünyasındayız. Yani bu dünya, yaşadığımız üzerinde gezdiğimiz, uyuduğumuz nimetlendiğimiz dünya benim bir imtihan salonum. Burada. ''Neden kötüler var?'' sorusunun cevabı şu. Bu imtihan salonunda başarılı öğrenci de aynı sınavda olacak, başarısız öğrenci de. Velev ki kopya çeken bir öğrenci de alın teriyle. Bu sınava gelen öğrenci de o imtihan salonunda. Burası bir salon. Yani neye müsaade var? Yanlış, efendim, cevap anahtarında, Soruyu değerlendirebilir. Tercih o insana, o kula, o öğrenciye ait. Eğer yanlış yaparsa ona göre eksi not alacak. Şimdi Allahü Teala neden izin veriyor kötülüklere diyorlar ya, o zaman eğer yanlış yapanlara müdahale olsaydı, bu imtihan salonunun bir anlamı olur muydu? Veya bu adaletsizlik olmaz mıydı? Elbette. Her yanlış yapana müdahale edilseydi, doğru yapana peki ne olacak? Hiç böyle düşündük mü? Dolayısıyla bunu ilk önce ayırt etmemizi lazım. Beğensek de beğenmesek de programımızın başlığı ya, ben bir kulum. Niye böyleydi, niye şöyleydi? Evet sorular aklına gelebilir. O soruları hep beraber paylaşalım. Ama bir anda kestirip atma. Kardeşlerim, eğer... Didinip duran, sevap işleyen insanların başına güller saçılsaydı veya günah işleyenlerin başına dikenler atılsaydı, yine aynı yere geldik. Bir imtihan salonu olmaktan muhafaza olmaz mıydı? Yani imtihan salonu olmaktan çıkmaz mıydı? Başına bir şey gelen insan bu musibet ile kendine, bir rahmet geldiğini bilmiyor. İsyan etmezse, Günahları var mı? Var. Onlara bunun belki de kefaret olacağını bilmiyor. E, peygamberlerin günahı mı vardı? İmtihan yaşadılar. Günahlarına kefaret oluyor. Gelecekteki dereceleri de yükseliyor. Belki de ben düşüneceğim ki, Başıma gelen hangi dert olursa olsun, Belki de benim, cehennemden kurtulmama bu başıma gelen ve benim sabrettiğim musibet kurtulmama vesile olacak. Çünkü biz Allahu Teala'nın ne ücret yani mükafat olarak bize hediye buyuracağını bilmiyoruz. Bugün biz dünyadayız. Dünyada kötü de var, iyi de var. Dünyada Cennetlik ameller işleyenlerde, tersini yapanlarda var ve olacak. Böyle olduğu zaman imtihan olacak zaten. Biz bazı şeylerin iç yüzünü, içindeki hikmetleri kavrayamıyoruz. Ve ekseriyette böyle baktığımız için, böyle dışarıdan baktık, kötü bir olay var. Benim veya başkasının başına gelmiş. Bu neden böyle oldu? Niye onun başına geldi? Ne günahı vardı? Ne suçu vardı? Peki, biz musibet mi isteyelim? Bela mı isteyelim? Ya Rabbi ne olur bana bir bela gönder. Madem bela gönderdiğin zaman daha da derecem yükseliyorsa, bana şu kadar bela gönder. Demeli miyiz? Elbette hayır. Musibette istenmez. Bela da istenmez. Biz, dünyada da, ahirette de, Afiyet isteyelim. Lakin daha evvelki programlarda sizlerle paylaşmıştık. Lütfen hatırlayalım. Elinden geleni yaptıktan sonra düşünmek, başa geleni dikkate almak neydi? Kanaatti. Kader mevzusunda konuşmuştuk. Eğer sen öyle yaptın, hastalıktan düşünelim, doktora gittin, o olmadı buraya gittin, bu olmadı oraya gittin. Bir tedavi seçildi, tamam. Ama iyileşmedin. Elinden geleni yaptın mı? Araştırıyor musun o konuda başka nereye gidebilirim diye, tamam. Sonra, sabredip şükretme durumuna geçeceğiz. Nasıl ki internet sayfalarında yeni sekme derler ya, yeni bir sayfa açıyorsun, ona yeni sekme diyorlar. Hemen aklında, Yeni bir sekme açacaksın. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra niye böyle, niye öyle değildi dememem lazım. Kardeşlerim, her gördüğümüz, bizim, doğru yorumlayacağımız bir şey değildir. Biz musibeti, başa gelen imtihanı, acıları, hastalığı, depremi, her şeyi bir kahır olarak algılıyoruz. Hemen kafamızda, Felaketleştiriyoruz. Lakin şunu unutuyoruz. Senin benim başıma gelen ve çok ağır dediğimiz, artık dayanamıyorum dediğimiz, belki de şikayet ettiğimiz şeyler, dert dediğimiz şeyler, bir başkası için nimet olabiliyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle. Senin beğenmediğin evin kira vermiyorsun. Ama arkadaşının daha güzel bir evi var. Senin de nefsine hoş geldi, çok güzel. Ama borca gireceksin, faiz şu bu, o evde kalman lazım. Şeytan da sana öyle telkinlerde bulunuyor ki, dünyanın sanki en kötü, en küçük, en havasız evinde kalıyormuşsun gibi hissettin. Bu senin için dertti. Neden üç artı bir, dört artı bir, veya neden şu mahallede oturamıyorum? Ama unuttuğun, ıskaladığın şey, evi olmayanlar. Yani milyonlarca insanın kira verdiği bir dünyada yaşıyorsun. Hatta yine milyonlarca insanın barınacak bir evi olmadığı bir dünyada aynı havayı teneffüs ediyorsun, aynı güneşi görüyorsun, aynı aya eşlik ediyorsun. Senin dert olarak gördüğün başkası için nimet olabiliyor. Demek ki ben öyle bir dünyada yaşıyorum ki kafirler de bulunuyor, şeytan da bulunuyor, cinler de var, dertler de var, sıkıntılar da var. Hatta sıkıntıların biri gidiyor, biri geliyor. Ama Allahu Teala bunu murad ediyor. Yani böyle istiyor, o yüzden oldu. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Acizane. Bugün dünyada yaşanan, soygunların, gözyaşının, bunca mazlumun acısının sorumlusu Allah değildir Celle Celaluhu. Allah bunu böyle istiyor derken, kötülüğü murad ediyor değil. Hangi kulunun ne yapacağını, hangi seçenekler arasında Neyi seçeceğini bildiği için ona göre bir imtihan veriyor. Sabredip sabretmediğimizi, o seçeneklerden helal ve tayyip olanını mı, şer ve haram olanını mı tercih edeceğiz, onu bildiği için imtihan bize yapıyor, veriyor daha doğrusu. Ama şunu unutmayalım, senin imtihanın, bugün 2020 yılındayız, böyleydi. Bundan bin yıl önce yaşayan insanların imtihanı şu şekildeydi. Diyelim üç bin yıl önce yaşayan insanların veya cinlerin imtihanı böyleydi. Bugün böyle ama şunu diyemeyiz. Kendi kendimize veya etrafımızdaki insanlara bazen ne yapıyoruz? Hep şikayet ediyoruz. Kendi içimizden yaptığımız nasıl oluyor? Niye bunu başaramadım? Allah beni sevmiyor mu? Niye buna onu verdi de bana vermedi? Dilimizle ne söylüyoruz mesela insanlara? İçimizdeki sesi daha yüksek sesle çıkarıyoruz. Ahmet, ne var? E gördün mü bak. Mehmet bu kadar para kazandı. Bunları bunları yaptı. Ama ben 15 yıldır bunu yapıyorum ama onun maaşının yüzde bilmem kaçını alıyorum. Biz bunlara odaklandık. Halbuki şunu demeye çalıştık. Allah Celle Celaluhu af buyursun. Neden ona onu verdin ya Rabbi? Neden bana bunu vermedin ya Rabbi? Diyoruz. İşte bu bir Müslüman için çıkacağı kapıların en kötüsüdür. Yani beni şikayet edebilirsin, anneni şikayet edebilirsin, babanı şikayet edebilirsin. Et diye demiyorum. Genelde yapıyoruz ya. Evlat annesini beğenmez, anne evladını beğenmez, komşular birbirini beğenmez, yönetici yönettiği insanları, insanlar yöneticisini beğenmez. Kimse kimseyi beğenmiyor. Ama durup düşünmem gereken bir yer var. Ben Allah Celle Celaluhu hakkında böyle düşünemem. Haşa! Ne demek eleştirmek Rabbimi? Neden onu ona verdin, bana vermedin? Nasıl diyebilirim? Biz İslam'ı yani kulluğu çok yanlış anladık. Elhamdülillah doğruları anlatan değerli zatlar var. Rabbimiz Celle Celaluhu sayılarını arttırsın. Amin. Ama biz çocukluğumuzdan beri sadece namazla, sadece içki içmemekle ve sadece belli kılık kıyafetleri, efendim, o kuralları uyarak Müslüman olacağımızı zannettik. Bunun içerisinde helal haram dengesi, bunun içerisinde kadere bakış, Allahu Teala'nın ahirette insanları tekrar diriltip diriltmeyeceği gibi mevzulara maalesef girilmedi. Veya şeytanın oyunuyla bunlar anlatılmadı. Ama biliyoruz ki. Allahü Teala, evet, namaz ilk önce hesaba çekilecek sorgu malzemelerinden bir tanesi olmakla beraber kredi çekerken bunun faiz mi olup olmadığına dikkat etmemizi de istiyor. Aynı Allahü Teala namaza kılık ve kıyafetimize dikkat ettiği kadar ağızdan çıkan sözlerin yerine getirilip getirilmediğine de dikkat buyuruyor. Kardeşlerim, eğer Allahü Teala böyle bir kul isteseydi, zaten insanlara gerek yoktu. Melekler o işi yapıyorlar. Mesela, sadece ibadet için bizi yaratmış olsaydı, yiyip içmeye gerek yoktu. Birilerinin dediği gibi, abdest mesela niye varmış? Doğru, ne gerek vardı o zaman? Ya da uyumamıza ne gerek vardı? Kalkıp işe gitmeye bu kadar, meşkaleye, Rızık için koşuşturmaya, aramaya ne gerek vardı? Zaten bunlara melek deniyor melek. Allah'ın Celle Celaluhu bildiği zamandır, Kimi melekler şu tesbihi yapıyorlar, Kimisi rükudan hiç ayrılmıyorlar, Kimisi secde halindeler. Arkadaşlar, dertlerden uzak, Sıkıntısı olmayan, Kederi olmayan, Gözyaşı dökmediğiniz, Heyecanlanmadığınız, moralinizin bir vesileyle bozulmadığı bir hayat değildir dünya. Bu cennet hayatıdır. Cennet hayatı buranın sonucudur. Cennette imtihan yoktur. Ama imtihan yerinde cennet hayatı neden yok sorgulaması yanlıştır. Mesele bu. Mesela geceleri genelde okunuyor. Mülk Suresi değil mi? Yapmadan önce okumamız tavsiye buyruluyor. Her gece okuyan kardeşlerim belki bir gün tefsiri açıp da Mülk Suresinde ne anlatılıyor, Rabbimiz ne buyuruyor dememiş olabilirler. Bir yerinde mealen geçiyor ki, Hanginiz daha güzel iş yapacak? Onu görmek için ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır. Tekrar başa geldik. Her şeyin sahibi Allahu Teala böyle istedi. Nedendi, niçindi yok. Kardeşlerim, peki sizin de aklınıza gelmiş olabilir. Tarafımıza yolladığınız, genç kardeşlerimden gelen suallerden bir tanesi şu. Neden imtihan ediliyoruz dünyada? Niye? İmtihan neden gerekliydi? Bunca dünyada yaşamak varken vur patlasın çal oynasın mesela her şey rahat günlük günistanlık bir dünya niye yok kardeşlerim insanların ve bizim gibi yine yaratılmış kim var başka cinlerin yokluk sahasından varlık sahasına çıkması o kadar büyük bir rahmet ki insan ve cin sonsuz cennete girme imkanı buluyor. Allahu Teala'nın insana ve cine sonsuz cennet teklif etmesi ise çok daha büyük bir rahmettir. Düşünün, biraz şöyle beynimizi ısındıralım. Yoktunuz, keşke olmasaydım, yaşamasaydım, lütfen bırakın bunları. Yoktunuz, anneniz yoktu, sevdikleriniz yoktu, eliniz yoktu. Yemek, yemeniz diye bir şey yoktu. Çünkü ortada siz yoktunuz. Bir hiçken varlık sahasına çıkartıldınız. Size bir seçim hakkı verildi. Çalışarak Allah'ın lütfuyla sonsuz mutluluk diyarı cennete girme imkanı bulan bir insanın Rabbini adaletsizlikle, merhametsizlikle suçlaması körlüktür. Bugün evinize gelsem çay ısmarladınız. Abi nasılsın? Sağ ol, Sen nasılsın? İyiyim. Elhamdülillah. Çayımızı içtik. Ayrılıyoruz. Sen imkan dahilinde beni ağırlamışsın. Vaktinden feragat etmişsin. Efendim yanında işte küçük poğaça bilmem ne falan yaptırdın yengeye. İkram ettin bana. Ben dışarı çıkarken şöyle desem. Ya Ahmet ne biçim çaydı o ya. Zaten poğaçaları da hiç beğenmedim. Zehir gibiydi. Evini de beğenmedim ya. Evinde zaten ne bileyim böyle biraz köhne falan rutubet kokuyor evin falan. Allah aşkına ne dersiniz ya. Eğer saygı sınırları içerisinde bir ilişkimiz varsa abi kardeşlik. Eyvallah abi dersin. Başka türlü cevaplar da gelebilir. Bak senin ısmarladığın toplasan üç bardak çay. İki tane poğaça için ben bunca senin sinirini bozduysam nankör olduysam Allahu Teala'yı düşünsene. Sen kimi suçluyorsun? Ve Allahu Teala bize nasıl bir azap buyurur? Beğenmiyoruz. Beğenmiyoruz. İnsanları imtihan eden Rabbimiz adaletlidir. Görüyoruz ki şu dünyada Dünyayı bırak, vücudunda o kadar çok denge var ki. Ve görüyoruz, en güçlü, kuvvetli varlığa da, en zayıf varlığa da nimetler veriliyor. Ve herkesin, her şeyin ihtiyacı karşılanıyor. O böcek onu yiyor, o onu yiyor, o onu. Aç kalan yok. İnsan ne zaman müdahale ederse, daha fazla kazanayım derse, burnunu bir şeylere sokmaya çalışırsa iş değişiyor tabi daha bir ay olmadı bir örnek vermiştim o zaman dinlememiş olanlar vardır güzel bir örnek beğeniyorum bu örneği vermeyi timsah bilmem kaç ton basınç veriyor ısırdığı yere yani Allah muhafaza kolunu bacağını bir aldı mı ikiye parçalıyor bir de dönüyor böyle kendince tuttuğu zaman dişlerin arasında bir şeyi ama o Koca timsahın ağzında kuşlar var. Allah Allah. Ağzını açıyor mesela yemek yemek yedikten sonra onun aralarında ağzında işte dişlerinin sağında solunda küçücük kuşlar rızıklanıyorlar. O çelimsiz tartsan 5 gram 10 gram gelen kuşun rızkını Allahu Teala nerede var etmiş? O timsahın dişlerinin arasında tamam mıyız mevzu bu her şeyde bir denge vardır bir sineye kartal kanadı kadar büyük kanat yüklememiştir Allah Celle Celaluhu kullarının taşıyabileceğinden fazlasını da vermemiştir Allah Celle Celaluhu en adil olandır ama Tabi bu bir sır değildir, gizemli bir şey değildir, İmtihan açıktır. Böyle olmakla beraber elbette bunu bilmeyenler, farklı algılayanlar da olmuştur, olacaktır. Allahü Teala ezeli ilmiyle, geleceği bilmesiyle, herkesin ne yapacağını, geçmişini de en iyi bilendir. İyi ile kötü var değil mi? Evet. Bunun belli olması için imtihan yerinin kurulması haşa Allah'ın bilgisizliğinden değildir. Yine bazı genç kardeşlerim sorduğu için onu anlatmak istiyorum. Madem bizim geleceğimizi ne yapacağımızı Allah biliyordu Celle Celaluhu, niye bizi yarattı? Kardeşim, iyi ve kötü senin için belli olacak. Benim için belli olacak. Düşünsene Allahu Teala'ya bir zarar yok, bir fayda yok bunda. Şöyle düşün, ben diyelim ki diğer insanlar kadar çalışmadım dersime, imtihan dünyasındayız. Bu sınava hep eksi notlar verdim ama sen çalıştın, uğraştın, çabaladın. Mesela namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, Allah'ın haramlarına uzak durmaya çalışıyorsun ve bu yolda nefsin neler istiyor neler frenlemeye çalışıyorsun. Ama ben ne yapıyorum? Haksızlık yapıyorum, zulüm yapıyorum, Allah'ın emirlerine ters duruyorum. O zaman ikimizin arasında adaletsizlik olmaz mı? Aynı kapıya çıkacaksak. İşte bu sorguya geldiğimiz zaman hemen estağfurullah diyeceğiz. Allahu Teala niye böyle yaptı? Niye öyle? Türünden sorular geldiği zaman hemen aklınıza estağfurullah getirin. Neden? Benim hakkımda bir şeyler bilip bunları tartışabiliriz. Bir başka zat ile diyelim bir kitap yazmıştır. Onu alırız tartışırız. Bence burası yanlıştı doğruydu deriz mesela. Ama sen Allahu Teala ile ilgili bir şeyde tartışamazsın. Çünkü senin zihnin, akıl sistemin, beynin ne dersen de az bir bilgiyle dolu. Çok affedersiniz. Eğer küçücük bir pıhtı atarsa beynimde ben büyük abdestimi nereye yapacağımı bilmiyorum. Bakın Alzheimer var mesela. Zamanında profesördü, şu siyasetçiydi, şöyle tanınan zengin bir insandı. Bugün çok özür dilerim. Perdeyi mesela çekiyor dışarıya bakacak ya. Anlayamıyor ne yaptığını. Büyük abdestini oraya yapıp tuvalet kağıdı zannediyor. Dışarıdaki o Penceredeki daha doğrusu temizlenmek için, tarih için onu kullanıyor. Dünyanın en zenginleri arasındaydı. Ne oldu şimdi? Küçücük bir pıhtı beynine geldi veya Alzheimer oldu. Rabbimiz şifa buyursun o kardeşlerimize, büyüklerimize de. Amin. Demek ki kendine de güvenmemek lazım. E ben o kadar çok şey biliyordum. Ne oldu o bilginin faydasını görebildin mi? Hayır. Bugün mesela tıpta bir durum vardır. Bir bademcik ameliyatında bile ölüm olabiliyor. Çok basit dediğimiz bir hastalıktan insanlar ölebiliyor. 2020 yılındayız. Şu zamana kadar şu ameliyattan yüzde yüz başarı olmuştur. Kimse ölmemiştir. Denemiyor. İllaki bir ölüm payı var. Neden? Sen o ilacı alıyorsun. A ilacını aldın. Ben aynı ilacı aldım. Bende tesir etmiyor. Neden? Demek ki uzatmak istemiyorum. Ben bile bugün bilim, teknoloji, fen her şeyi bulduk, öğrendik. Galaksilere bakıyoruz. Küçücük bir sivri seneyin üzerindeki efendim incicik gözle görülemeyecek, bilmem kaç bin kez büyütülmüş tozları dahi görebiliyorum. Ama hata yine yapıyorum. Çünkü benim ilmim eksik. Sen bu eksik bilginle neden Allah böyle yapmış canım? Celle Celaluhu diyemen. Söylememen lazım. Bu zaten sana yakışmaz. Kardeşlerim düşünün bir çekirdek ya. Bu çekirdeği ekiyorlar biraz zamandan sonra ağaç oluyor ya. Ağaç, ağaç. Küçücük bir çekirdek. Bunun için ne lazım? Hemen böyle ekiyorsunuz iki ay sonra pat diye aynı ağaçtan mı oluyor? Belli bir süre geçecek kalması lazım toprakta. Sonra Belli bir ısı, belli bir topraktan dışarı çıktı, güneş, ışık, sonra su. insan da olgunlaşmak için, evet zor ama bu dünya yurduna gelmiştir. Bir insan bu dünyadaki başarıyı sağlamak için önce zorluk çekiyor, çırak oluyor, kalfa oluyor veya bugünün tabiriyle staj görüyor, sonra alanında uzmanlaşıyor uzman hekim uzman doktor veya köyden bir örnek vereyim bilmiyorum şimdi tabi çok azaldı bilmeyenleriniz vardır ama saçlar vardı eskiden altına odunu böyle yağarsın tutuşturursun mayaladığın efendim işte bazlama mazlama ne varsa onu getirirsin bir şeyler yaparsın evvela ne haldedir o hamdır yenecek halde değildir Çocukken böyle hemen kaçıralım diye alırdık, koparırdık. Boğazımız yanardı, boğazımıza dizilirdi sıcak çünkü. Bazen ham oluyor, bazen pişmemiş, bazen de sıcak yiyemiyorsun. Ama sonra lezzetli hale geliyor. Mevlana'nın, Allah rahmet buyursun, söylediği gibi. Hamdım, piştim, oldum. Meyve bile böyle kardeşlerim. Bugün kiraz yemek istiyorsun. Gerçi zamanı değil ama kiraz ağacı Öyle 24 saat, haftanın 7 günü, senenin 12 ayı sana kira sunmuyor. Onun da bir zamanı var. Meyve de olgunlaşıyor, sen de olgunlaşıyorsun. Senin de bu dünyadan, bu dünya imtihanından geçmen için olgun olman gerekiyor. Eğer daha önce sen gözyaşı dökmemiş olsaydın, Bundan sonra dökeceğin gözyaşları sana nasıl gelirdi? İmtihan edilen insan Allah'ını Celle Celaluhu çok daha iyi tanır. Zaten en büyük ilim nedir diye sorsalar, hmm, astronomi mi, fen ilimleri mi, yok yok, bugünlerde ekonomi daha önemli, hayır. En büyük ilim nedir biliyor musunuz? Allahu Teala'yı bilmektir. Şu kitabımı okumalıyım. Ondan sonra şunu mu okumalıyım? En önemli ilim Allah'ın bilinmesidir Celle Celaluhu. Evet. Ama burada da karşımıza bir şey geliyor. Nasıl bir ilim olacak bu? Evet Allah'ı biliyorum. Eşi benzeri yok. Bu mu? Değil. Sonra zaten okuya okuya okuya okuya kimin huzurunda olduğunu daha iyi anlıyorsun. Değerli kardeşlerim. Allahu Teala melekleri yarattı demiştik yaz önce. Onların günah işleme kabiliyeti yok ve hayvanlar var demiştik. Hayvanların da herhangi bir sorumluluğu yok. Bu iki varlıktan başka hem melekleri geçecek kadar mükemmel hem de aklı olmayan hayvanlardan daha da aşağı olacak kadar kötü ölme özelliğine sahip insanlarız. Ne kadar garip değil mi? Meleklerden daha üstün mertebelere gidebilme potansiyelim var. Aynı zamanda da aklı olmayan hayvanlardan daha aşağı olacak kadar kötü olma özelliğimiz var. Bu kapasite bu donanım bizde mevcut. Dünyaya gelmeden önce kainatın neyi eksikti? ve biz geldikten sonra neyi tamamladık İbadetimizde ne yapıyoruz ki Allahu Teala'nın herhangi bir ihtiyacı görülüyor Bugün binlerce bilim insanı gökyüzünü izlemeye devam ediyorlar Çok güzel hatta bu bir emirdir Allahu Teala'yı tanımak için Subhanallah demek için birçok bilim insanı Müslüman oluyor Gökyüzüne bakıyorlar binlercesi hangisi acaba güneş patlamaları olmuştu, daha yeni yeni medyada gündeme geldi, güneş patlamalarının çözümü budur diye güneşe müdahale edebildi veya çok soğuk havalar, bu kadar doğal gaz sarfiyatı vesaire neden dünyanın derecesi belli bir derecede sabitlenemiyor? Efendim, saçma değil mi bu soru? İşte neden soruları öyle çok sorulur ki Nasıl olsa karşıdaki insan çoğunu cevap veremeyecek Kendisi de cevap veremeyecek Çok sorgulayan bir insan olacak Bir de kendini akıllı zannedecek Sorgulu yani Sorgulayan bir insanım ben Kardeşim Allah hiçbir şeye muhtaç değildir Ve hiçbir faydamız olmamıştır bizim Bu gidişata ne rüzgarın yönünü değiştirebildik ne güneşin enerjisine güç katabildik Biz zarar da veremedik gerçi de İmtihan dünyasındayız Kendi kendimize uzun tabakamızı deldik mesela Bizim faydamızı bırak Zararımız çok Bunca insan rızıklansın diye Tarlalar, bağ, bahçe Meyveler, sebzeler Binlerce yıldır aynı toprak Sana türlü türlü şeyler veriyor Bir anlasana bunu Yağmur yağıyor Yağan yağmur miktarı bir sene içerisinde gökyüzüne buharlaşan su miktarı ile aynı bir anlasana bu dengeyi. Bundan 150 yıl önce soluduğumuz hava içerisindeki oksijen miktarı, azot miktarı, bilmem ne miktarı farklı değildi. Hiçbir faydan olmadığı gibi sen havayı da mahvettin insan olarak. Dolayısıyla. Biz bir şeyi tamamlamadık. Bir faydamız olmadı. Kendimize bile faydamız olmadı ki haşa Allah'u Teala'nın bir ihtiyacını görmüş olalım. Biz bu açıdan bakmalıyız. Değerli kardeşlerim, peki imtihan çekiyorum. Bu imtihanı yaşarken Rabbimin Celle Celaluhu durumu nedir? Nasıl bilmem lazım? Şimdi senin ve benim bilmediğimiz neler var? O İbrahim kardeşim, bildiklerimiz zaten milyarda bir değil doğru. Ama Allahu Teala bileceğiz ki her şeyi kemaliyle bilen. Ama bu bilmesi bizi zorlaması anlamına gelmiyor bu işi yapmak için. Sen eğer içki içiyorsan, Allah affetsin. Ah af buyurusun. Allahu Teala senin içki içeceğini bildiği için sen onu içmiyorsun. O zaman bu ne olmaz? İmtiyano olmazdı. İlmi ezeli diyoruz Yani geçmiş gelecek Veya şimdiki zamanı Aynı anda bilir Herkes vicdanen bilir ki istediğim şeyi yaparım Konuşurum İstemediğim şeyi yapmam Doğru mu doğru Şimdi ayran sunsam size Burada olsanız birer bardak Ben diyebilir miyim yüzde yüz Herkes içecek ayranı hayır içmeyebilir abi sevmeyebilir Tamam, bunda bile tercihler var. Allah bizim ne yaptığımızı bilir ama biz de yaptığımız şeyin irademizle olduğunu vicdanen biliriz, aklen biliriz. Çocukluk yıllarımızı hatırlayın. Biraz yaramaz bir çocuktum ben. Bir şeyler kırıyoruz, döküyoruz. Evde top oynama, top oynuyoruz. Bir yerler kırılıyor, zarar görüyor. Üstümüze başımıza dikkat etmiyoruz. Hatırlıyorum annem. Kim kırdı oğlum işte şurayı? Susardı mesela. Hiç sesimi çıkarmazdım. Burayı kim yaktı? Bu zararı kim verdi? Biliyor ki ben. <gülüyor> evdeki çocuk benim. Bütün suç aletleri zaten ortada yani. Kırılan bir efendim avize var. Yere düşmüş ve bir tane küçük top var. Her şey belli. Sonra anladım ki yalan söylememeyi bana anlatıyor. Ha, Aynen ben nasıl vicdanen biliyorsam o avizeyi ben kırdım. Maksadım şey değildi. Avizeyi kırmak değildi ama ben kırdım. Vicdanen biliyor. Olay şu. Allahu Teala senin o avizeyi kıracağını biliyordu. Şimdiki halini biliyor. Kırdıktan sonra ne diyeceğini de biliyor. Bunu böyle anlayalım. Allah sana doğruyu söyletmiyor değil. Bunu iyi anlayalım. Bizi Tanımak için değil, Allahu Teala kendisini tanımamız için yarattı, ibadet etmemiz için yarattı. Bizi zaten tanıyor. Bir ürün düşünün, bu ürünü üreten insan, bu ürünü üreten insan, bütün kullanıcılardan daha iyi bilir mi, bilmez mi? Tamam, olay budur. Yani bizden istenen şeylerle, bunları karşılayacak sermaye gerekiyor adaletsizlik yok. Allahu Teala ibadet için yarattı. Bu vazifeyi yerine getirecek aletleri, cihazları da yarattı. El verdi, kol verdi, akıl verdi. Kardeşlerim, bir mimar düşünün. Koca koca binalar, gökdelenler yapılıyor. Şaheser deniyor mesela şaheser. Bir mimar o şaheseri üreten, vücuda getiren, yani vesile olan diyelim bilmediğini söyleyebilir miyiz eserini? Ne kadar saçma bir soru ya değil mi? Efendim şu tarihte yaptığınız eseri bilmiyor musunuz diye mi sorarız? Adama deli derler. İnsan kendi el emeği olan bir şeyi tanır. Evet aynen bunun gibi. Bir öğretmenin öğrencisi hakkındaki tavırlarına da bakabiliriz. 20 tane öğrenci varsa hangi öğrencisinin çalıştığını bilmez mi? Yıl sonunda hangisi başarılı olup olamaz sınavlardan yola çıkarak bunu tahmin edemez mi veya bilemez mi? Yani bu örnekler sonucunda nasıl olur da Allahü Teala kendi yarattıklarını tanımaz, onların hal ve hareketlerini bilmez? Bu iddia edilebilir. O yüzden kardeşlerim Allahü Teala insanları kendi istidaları üzerine, yani kendi yapmış olduğu ameli, hareketi verdiği nimetlere göre, ona göre imtihan edecek. Eğer kulu fakirse, zaten onun zekat vermesini istemeyen Rabbimiz var. Eğer kulu ayakta duramıyorsa, hayır ölsen de, ne kadar acil servislik olsan da ayakta namazını kılacaksın diye zorlayan bir Allahü Teala yok. Kulunun durumuna göre her şeyi biliyor. Ve bir, bir kolaylık buyurmuş. Ölümle imtihan ediyor. Hayır ve şerle imtihan ediyor. Sabırla imtihan ediyor. Aç ve susuz kalmakla imtihan ediyor. Candan, maldan, bizi imtihan ediyor. Ve En'am suresinde buyurulduğu gibi, herkes ölümü tadacak ve sizi bir imtihan olarak, hayırla, şerle de denemedeyiz ve dönüp kapımıza geleceksiniz. Ve and olsun ki, sizden savaşanları ve sabredenleri bildirmek ve gizlediklerinizi haber vermek için sizi sınamaktadır. Ant olsun ki mutlaka sizi birazcık korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürün korkusuyla imtihan edeceğiz. Kardeşlerim, insan imtihan olduklarında iki gruba ayrılır. Bugünkü sınavları örnek verelim imtihanı kaybedenler ve imtihanı kazananlar. Üçüncü bir grup yoktur. Arada kalanlar yoktur. Hiçbir insan kendisine veya sevdiklerine zarar gelmesini istemez. Kendisini müdafaa eder. Her türlü kötülükten, pislikten korunmak için çaba sarf eder. Hele hele evladı, sevdikleri için korkuya karşı direnir. Bazı insanlarda Kendilerine zarar gelir diye ilahi hükümleri veya kendi sorumlu olduklarını bir kenara bırakırlar. Bu korkular böyle insanları gerçek ve doğru hareketlerinden de alıkoyar ve şeytan da devreye girer. Tam mesela namaza başlayacaktır. Namaz kılmadığında başa gelecek o sorumsuzluklarının cezasının Allah korusun cehennem olduğunu biliyor Ondan korktuğu için namazı kılmıyor bakın. Her korku aynı kategoride değil. Hayır ve şerden alıkoyar, hatta ilahi teklifleri yerine getirmekten bile alıkoyar bu korkular. Halbuki altı çocuğunu, üç dört tane torununu, kendi eşlerini, mübarek elleriyle toprağa gömmüş bir peygamberin var senin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eş acısını yaşamış, çocuk acısını yaşamış, efendim torun acısını yaşamış, zamanında aç kalmış ve söylenmedik bir şey bırakmamışlar. Türlü türlü eziyet etmişler. Böyle bir peygamberin var senin sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi programımızın sonunda önce kendi uslanmayan nefsime sonra size soruyorum. Senin peygamberin, benim peygamberim. Acılar çekecek. Çocuğu hasta olacak. Hanımıyla imtihan olacak. Komşusuyla imtihan olacak ama benim çocuğum hasta olmayacak. Benim çocuğum yaramazlık yapmayacak. Çocuğuna böyle şşşt diyeceksin, susacak. Sabah namazına kaldıracaksın mesela. Sabah namazına oğlum veya kızım dediğin zaman efendim hemen kalkıyorum babacım diyecek böyle bir evladın olacak senin hanımınla kocanla hiçbir fikir ayrılığını olmayacak hasta olmayacaksın peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ateşler içerisinde kaldığında boncuk boncuk güzel yüzünden terler boşandığında vefatı saatlerinde ama ben hasta olmayacağım Sevdiklerim de hasta olmayacak. O hastanenin yolu var ya, oraya zaten hiç uğramayacağım ben. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin altı metre karelik evini düşünmeyeceğim. Bana öyle kira mira uğramayacak. İstediğim muhitten evim olacak. Binlerce sahabenin yalın ayak yürüdüğü ayaklarının neredeyse yaradan dolayı kanamaya başladı. O savaşları unutacağım. Benim arabam böyle olacak. İstediğim saatte otobüs gelecek, beni götürecek. Böyle bir dünya nerede görülmüş ve biz neyi bekliyoruz? İmtihandayız. Allahü Teala hepimizi bu imtihanı kazananlardan eylesin. Dünyaya gözünü açmanla başlayan ve Derecene göre artan, eksilen türden, Demirle altının, Kömürle elmasın birbirinden ayrıştığı imtihanlar yaşıyorsun kardeşim. Altın madeni, Diğer ona yapışan madenlerden kurtulabilmesi için, Ateş üstüne ateş geçiriliyor, Eritiliyor ki altın ortaya çıksın. Sonra, Sonra, Kendine biçilen artık şekil neyse, gerdanlarda nasıl duracak mesela takılar hanım kardeşlerimiz kullanıyor, o hale getirecekler. Unutmayalım, senin de benim de imtihanımız, aynen böyledir. Üzerimizdeki yüklerden kurtuluyoruz inşallah. Ve bu imtihanlar bir gün geçecek ve bitecektir. Herkes, kendi kapasitesine göre bu imtihanlarla karşı karşıya gelmiş. İnsan ruh ve karakterinin imtihan olmadığı bir an yoktur. Allahu Teala bizleri ağır imtihanlardan muhafaza buyursun. Zordur, çetindir imtihanlar. Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. İmtihanlar ağırdır. Herkesin bir imtihanı vardır. Ve sevmek en önemli imtihandır. Ve kişi daima en sevdiğiyle imtihandadır. Üstad Necip Fazıl'ın şu sözüyle bitirelim. Diyor ki, Ey düşmanım! Sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Dert, dert, dert. Bazen de diyor ki, Derman arardım derdime, Derdim bana derman imiş diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu, Dünyada da, ahirette de afiyet buyursun. Sürçülisan ettik, affola. Bir başka programda buluşmak ümidiyle, Hepiniz Allahu Teala'ya emanetsiniz. Velhamdülillah. والصلاة والسلام على رسول الله